Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahin elhamdülillah, ahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nâvudu billahi min şururi anfüsina ve min seyyâti amalina. Men yehdihillâh fela mudillelâh ve men yudlil fela hadiyelâh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdahu lâ şerîkelâh ve neshadu anna muhammedan abduhu ve بعد, fyi aibadallah. ittakulallah ve aqiyuh. inna allah ma alzina ittaku ve lizinahum muhsinun. kâl allahü taala azza ve jel fi kitabihi al-karîm. ولا تَهِنُوا وَلَا, تَحْزَنُوا ولا تحزنوا. وانتم İn küntüm müminiyim. Sada kallahu laziyim. Ve kâlallahu taala fi ayete nükhra ista yüzü billeh. Ya iyyuhelzeina amanu. İn tensulullahi yansurkum ve yusabbit akdamik. Sada kallahu Okumuş olduğum ilk ayetik erime Ali İmran suresi 139. ayette cenabı Hak. ''Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten müminseniz, Allah'ın istediği gibi iman ediyorsanız, üstün olacak sizsiniz.'' buyuruyor. İkinci okuduğum ayet-i kerimede ki Muhammed Suresi 7. ayet, ''Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yani Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder.'' ve ayaklarınızı sıratı müstakim üzere sabit kılar buyurur. Sevgili kardeşler, iman ettik dediğimiz ve yer yer mümin olarak bazı görevlerimizi bu arada namazlarımızı eda ettiğimiz şekilde müminliğimizi tüm hayatımıza yaymamanın her an namaz gibi ibadet bilinci içerisinde Allah'a hesap vereceğimiz şuuruyla yaşamadığımız için başımıza gelen bireysel, ailevi, sosyal, siyasal problemler bunun için oluyor. Yani tek cümleyle Allah'ı hesaba katmayan, Allah yokmuş gibi yaşayan bir konumumuzdan dolayı problemlere muhatap oluyoruz. Evet, biz her an O'nun kulu olduğumuzu, O'nun gösterdiği hedeflere kilitlenme, O'nun verdiği görevleri yerine getirme, O'nu razı etme gibi hayatımıza anlam katacak, gerçek hayat olarak değerlendirtecek hususlara riayet etmeyince, Allah da yardım vaadini bu tür şartlara bağladığı için yardım etmiyor. 7 milyon civarında nüfusu olan İsraililer, 2 milyara yaklaşan Müslümanlara her yönüyle meydan okuyor, kafa tutuyor. Ve mümin olarak kendi bulunduğumuz mahallede, kendi bulunduğumuz semtte, ilçede, vilayette, ülkede üçüncü, beşinci sınıf insan muamelesi görüyoruz. Adam yerine konulmuyoruz. İzzetimiz çoktan yitirilmiş. Devlet bizim devletimiz değil. Sokaklar bizim sokağımız, caddeler bizim caddemiz değil. Ve her şey Müslüman olarak bize yabancı. Eğitim kurumları bizim değil, mahkemeler bizim değil, diğer hayat şartları öyle. Televizyonlar, radyolar bizim değil. Hatta camiler ne kadar bizim veya ne kadar devletin onu gündeme getirmek gerekir. Müslümanlar Sayı olarak çok az sayılmayız. Nice bizden çok az sayıdaki Müslümanlar, Allah'ın yardımıyla neler yapmadılar ki? Ama bir zaafımız, bir eksiğimiz var. Aç kalmaktan korktuğumuz kadar cehennemden korkmuyoruz. Dünyata rahatımızı düşündüğümüz kadar ahiretteki rahatımızı öne çıkartmıyoruz. Parayı sevdiğimiz kadar ağır gelecek belki ama Allah'ı sevmiyoruz. Allahsız bir hayatı tercih ediyoruz. Hatta nasıl başarır müminler bilmem ama namazı bile Allahsız kılmaya başarıyoruz, muvaffak oluyoruz. Allah'ı hiç hatırlamadan, ahiret duygusunu hiç hissetmeden efendim İkame şartlarını hiç yerine getirmeden, huşuğunun yanına yaklaşmadan namaz veriyoruz. Buna namaz denilirse. Namazda bile Allah'tan uzak kalabilen bir insan, sokakta, çarşıda, televizyon karşısında, para karşısında nasıl Allah'tan uzak olmasın? Evet. Ve bu halimizle Utanmadan kelimesini kullanacağım, hoş görün. Utanmadan Allah'tan yardım istiyoruz, yardım bekliyoruz. İsrail'e karşı niye Allah yardım etmiyor? Kafirlere karşı niye yardım etmiyor? Allah senin benim hizmetçimiz mi? Sen görevini yapma, senin görevini Allah üstlensin. Bu Musa Aleyhisselam'a sen ve Allah'ın gidin savaşın diyenlerden farkı olan bir cümle değil ki. Allah, Allah'lığını yapar. Verdiği sözde caymaz. Müslüman, Müslümanlığını yaptığı müddetçe. O yüzden ilahi yardım isteyen insanlar, önce bilmeli ki, kendisi aciz ve yardım istemek zorunda. Bunu günde kırk defa namaz kılanlar olarak Namazımızda tekrar ediyoruz. Ya Rabbi sana kulluk yapıyor ve senden yardım istiyoruz. Ama ne ona kulluk yapıyoruz ne de ondan yardım istiyoruz. Aslında öyle. Kendi kendimizle çalışıyoruz. Allah'ın huzurunda yalan beyanda bulunuyoruz. Eğer içinizde ben böyle değilim diyen varsa sözümden alınmasın. O azın azıdır. Ama gerçekten öyle midir? İyi muhakeme etsin. Hoca niye sert sözler söylüyor demesin. Ee, öyle miyiz? Değil miyiz? Ee, objektif olarak bir muhakeme etsin Müslümanlar. Allah niye yardım etmiyor? Hiçbirimiz, Hiçbir cemaate. Hiçbir kuruluşa, Müslümanların ne birliğine, ne farklılığına ciddi manada bir yardım gelmiyor. Sebep, bizim şartlara riayet etmediğimizde, bizim Allah'a yardım etmediğimizden, Allah'ın dinine yardımı, Allah öylesine yüceltiyor ki, Allah'a yardım olarak ifade ediyor onu. Yani Allah yardıma muhtaç olsa ve biz O'na yardım etsek ne büyük bir şerefse Allah'ın dinine yardım etmek de hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'a yardım etmekmiş gibi ele alınıyor. إِنْ تَنْصُرُ Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah'a yardım etmiyoruz. Devlet Allah'a yardım etmiyor. Allah'ın kitabını hakim kılmak için hiçbir adım atmıyor arkadaşlar. Bunu böyle bilmeniz gerekir. Müslümanlara yardım Allah'a yardım demek değildir. İslam'a yardım gerekir evvela. Tevhid yerlerde sürünüyor. Kur'an'ın ahkamını hiç önemsemiyor insanlar. Okullarda öğrenciler Atatürk'e puta taptırılıyor. Bunları biz söylemeyeceğiz. Kim söyleyecek? Müslümanlara ve diğer insanlara yardım. Köprülerin yapılması, yollara çiçekler döşenmesi, efendim, maaşların artırılması, değil benim derdim. Peygamber bunlarla işe başlamadı. Bunları hiç önemsemedi. Bilal taşların altında eziliyordu, ona yardımdan önce Tevhide, dine yardımı öne çıkarttı peygamber. İnsanları küfürden, şirkten uzaklaştırdı. Bunlarsa küfre, şirke yaklaştırıyor herkesi. Önemli olan kimin yönettiği değil, ne ile yönetildiğimizdir. Allah'ın dini hakim olsun, isterse hiç sevmediğimiz insan yönetsin. Peygamberin hadisindeki kulağı küpeli, habeşli köle yönetsin. Ama Allah'ın diniyle yönetilelim. İnsanlar bunları önemsemez hale geldi. Küfrün ahkamını namaz kılan tatbik ettirse ne olur? Namaz kılmayan tatbik ettirse ne olur? Önemli olan devlet, hükümet değil devlet, rejim. İş sadece rejimle, devletle de bitmiyor. Nice küfür devletinde yaşar insan, adam gibi yaşar, İslam gibi yaşar. Tevhidi bilen insanlar kimlere ne kadar bildiğini anlatıyor. Evimizde İslam ne kadar hakim? Bulunduğumuz yerlerde öyle. İş yeri sahipleri, diğer iş yerlerinden ne kadar farkını var? farkı var iş yerlerinizin? Ezan okunuyor ve çalışanlarınız hep beraber cemaatle namaz mı kılıyor söz gelimi? Biraz iş, biraz da din diyebiliyor musunuz? Evet, Allah'ı hesaptan çıkarttık. Allahsız bir hayat yaşıyoruz. Bunun adına layıklık denilir. İsterse karşı çıkın layıklığa. Namaz Namaz kılarken tamam, o Allah'a ait. İşimiz, aşımız, sokağımız, çarşımız, evimiz, o başkalarına ait veya bize ait. Her şeyimizi Allah'a hasretmiş değiliz. Hayatın merkezinde Allah yok. Bizim hayat anlayışımızda. Allah nasıl yardım etsin bu topluluğa? İşimizde, eşimizde, aşımızda her şeyimiz önce Allah'la bağlantılı olmalıydı. Rüyalarımızı, hayallerimize cennet bile ne kadar giriyor? Ama zengin olmak çok sık giriyordur herhalde. Veya korkularımız, cehennem korkusu rüyamıza ne kadar girdi? Ama dünyevi korkularımız ne kadar girdi? Bilinçaltıdır rüyaları ortaya koyan. Ne düşünüyorsak onu görürüz. Namazlarımız niye huşulu değil? Çünkü hayatımız düzgün değil ki namazımız düzgün olsun. Bir insanın hayatı düzgün olmadan namazı da huşulu olmaz. Olmaz. Mümkün değil bu. Hoş görün biraz yumuşak ifadelerle söylemem gerekiyor. Biraz hastalığıma verin. Biraz kendi nefsime anlattığımı hesaba katın. Ama siz sertine, yumuşaklığına bakmayın. İşin doğru tarafı var mı, yok mu? Onu ele alın. Ben doğruysam, çevrem de doğru olur. Sen doğruysan senin çevren de öyle olur. Ben varsam, İslami çalışmalar benden sorulmalı. Senin için de aynı şey söz konusu. Ama sıradanlaştık. Müslüman dava adamı olduğumuz hiçbir şeyimizle belli olmuyor. Sıradanlaştık. Süreden bir haline geldik. Sadece namaz kılıyoruz. O da nasıl kılıyoruz? Bununla cenneti hak ettiğimizi düşünüyorsak, Kur'an'ı tekrar okuyalım. Kur'an namaz kılanlar girsin cennete demiyor. Bazen yazıkları olsun o namaz kılanların haline diyor. Ümitsiz olmayacağız. Bu, bu sözler ümitsiz olan bir kimsenin sözü değil, ümitsiz ol, olunacak insanları da işaret etmiyor. Ümidimiz olmasa namaz da kılmayız. Hutbe de okumayız. Geçiştirir gideriz. Niye kızıyoruz? Allah için kızıyoruz. Kendimizi düzeltelim diye. Allah'ın yardımını bekleyenler, Allah'ın dinine yardım etmek zorundadır. Biz onun dinine yardım etmeden, başka türlü yardım gelmeyecektir. Okuduğum ayeti tekrar hatırlayalım. Intensurullah yansurub. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, ancak O yardım eder size. Ve başka bir ayet. Eğer siz, eğer Allah size yardım ederse, artık size galip gelecek hiç kimse yoktur. Ve eğer size yardımını keserse, bundan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etmeli, sadece O'na güvenip dayanmalıdır. Ali i İmran Suresi 160. Ayet Allahsız galibiyet yok, Allahsız başarı yok, Allahsız kurtuluş yok, Allahsız cennet yok, Allahsız huzur yok, bereket yok. Ve hayatımız Allahsız bir hayata dönüştü arkadaşlar. Namaz kılarken Allah'ı hatırlamak değil mesela. Biz her an Allah'ın kuluyuz. İki ilah edinmiş oluruz. Namazda Allah'a ibadet işimizde, evimizde, sokağımızda, çarşımızda eğer başka kurallar öne çıkıyorsa başka korkular, başka gayeler öne çıkıyorsa iki veya ikiden fazla ilahımız olmuş olur. Allah'ın koyduğu kurallara namazda uymaya çalışıyoruz. Hiç olmazsa dış kurallarına, işimizde, okulumuzda, çarşımızda, sokağımızda başkalarının kuralları öne çıkıyorsa, iki tane Rabbimiz, iki tane ilahımız var demektir. Allah'ın yardımı kimlere gelir? Niye bize gelmiyor? Ayetlerden okumaya çalışalım. İnsandan kendine doğru adım atmasını isteyen Rabbimiz, dünya imtihanını kazanmak için insandan gayret ve çaba ister. Kimseye bedava cennet yok. Kimseye de hak etmediği halde cehennem yok. Herkes kendi ektiğini biçecek bildiğimiz gibi. Tüm alemlerin Rabbi olan Allah, insana verdiği bunca nimete şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğini dener, imtihana tabi tutar. Onun için Kul ile Allah arasındaki ilişkiler kul öncelikli olmalıdır. Sünnetullah dediğimiz Allah'ın değişmez kanunlarındaki icraat böyle istemektedir. Kul Allah'a iman edip Allah ve Resulüne itaat edecek. Allah da onları büyük kurtuluş olan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyacak. Kul şükredecek. Allah da nimetlerini artıracak. Önce kul, İbrahim 7. Kul ihsan edecek Allah da ihsan eden kulu sevecek. İhsana daha büyük güzelliklerle, ihsanla karşılık verecek. Bunlar hep ayet mahalleri. Ben ayetlerin numaralarını geçiyorum. Kul Allah uğrunda cihad edecek Allah da kendi yollarına cihad edenleri eriştirecek. Kul dua edecek Rabbi de duasına icabet edecek. Kul Allah'ı zikredecek Allah da onu zikretsin. Kul Allah'a bir adım yaklaşacak, Allah da bir arşın o kuluna yaklaşacak. Eyvallah. Zahmetsiz rahmet olmaz demişler. Allah sebeplerin mahkumu değil ama dünyayı bir sebepler kanununa bağlamış. Hani yere eken göğe bakar demişler. Yere bir şey ekmeyen kimsenin göğe bakıp yağmur ve rahmet bekleme hakkı yoktur aslında. Tarlaya tohum ekmeden yani fiili dua yapmadan kimsenin Allah'tan ekin isteme cüretine kapılmaması lazım. Sünnetullah dediğimiz Allah'ın evrendeki değişmez kanunları hep sebep-sonuç ilişkilerine oturtulmuştur. İşte aynen böyle. Kul Allah'a yani O'nun dinine yardım edecek ki O da kuluna yardım etsin. İman edenler kendilerinden önceki müminlerin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 Ali İmran 126 Allah dilediğine yardım edip zafer verir. Rum suresi 5. Ama Allah dilediğine yardım ederken buna layık olanlara, yardıma hak kazanılanlara yardım eder. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette basiret sahipleri için bunda büyük ibret vardır. Ali İmran 13 Müminlere yardım etmeyi Allah kendi üzerine hak olarak almıştır. Görev. Ama müminlere yardım. Mümin gibi müminlere. Rum Suresi 47. Yani iman edip mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda mücadele edenlerin günahlarını bağışladığı ve onları cennetlere koyduğu gibi Allah onlara sevecekleri başka bir şey daha vaat eder. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Bunları beklemek için malımız ve canımızla Allah yolunda her şeyimizi feda edebilecek, imanımızı ispat eden bir çizgi gerekir. Evet sevgili kardeşler, sözün özü odur ki, biz dünyada ve ahirette başarılı bir insan olmak istiyorsak, kafirler gibi zelil durumdan, ahirette de azaba giren insanlardan olmamak için gayret etmemiz gerekiyorsa, tekrar kaybettiğimiz izzetimizi, hikmetimizi bulmak için ister ümmet olarak 57 ayrı devlete bölünmüş müminler, ister ülkeler olarak, ülkenin içinde onca bölünmüş fırkalara, cemaatlere, anlayışlara, farklılıklara, iltifat etmeyip önce birey olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmek, sonra aynı şekilde İslam için gayret eden, çabalayan, batıldan uzaklaşıp, tavuktan kaçınıp, İslam'ı tümüyle benimseyen insanlarla birlikte, beraberlikte olmak, sonra onunla da yetinmeyip bir ümmet bütünlüğüne doğru adım atmak ve salih amellerle imanımızı ispat edip hiçbir şeye Allah'a şirk koşmadığımızda Allah'ın da o toplumu nimetleriyle değiştirmesini beklemek, o zaman İslami bir yönetime hak kazanacağımızı ve cenneti hak edeceğimizi hesaba katmak durumundayız. Planlarınızı hesaplarınızı gözden geçirin. Yarın ölü verirseniz ya da bu akşam bu gündüz ölü verirseniz o hesaplarınızın, planlarınızın, programlarınızın, geleceğe ait vaatlerinizin hiç mi hiç değeri olmayacak? Hatta yarın kanser olduğunuzu öğrenseniz planlarınız nasıl değişi verecek? Ama mümkün ki. Manevi yönüyle çoğumuz kanser ama hiç önemsemiyor. Ölümcül hastalığa kimimiz yakalanmış hiç umursamıyor. Varsa yoksa hedeflerimiz dünyaya kilitlenmiş. Tekrar kendimizi gözden geçirelim. Benim acı söylediğim, ağır söylediğim, sert söylediğimi bir tarafa bırakın. Acı söyletmeyeceğimiz örnek olarak gösterileceğimiz bir toplum oluşturalım da o zaman hocaların dillerinde de güller bitsin hep tatlı sözlerle sizi cennete buyur etsinler. Ama ne hocaların durumu ne cemaatlerin durumu böyle gül edebiyatı tatlı dillerle müjdeler verecek bir edebiyata pek layık değiliz. Evet, bugün ölecekmiş gibi ahirete hazırlanırsak gerisi kendiliğinden gelecektir. Söz gelimi, az sonra kılacağımız namazı, son namazımız olarak bir kılmayı düşünelim. Nasıl kılacağız bakalım? Bundan sonra namaz kılma imkanı, fırsatı bize verilmeyecek. Son namazımız. Nasıl kılarız? Buyurun, öyle kılalım. Allah Resulü'nün emridir bu, tavsiyesidir. Sallu kesalatil müveddi' Veda edenin, dünyadan ayrılanın namazı gibi namaz kılın. Biz hiç ölmeyecekmişiz gibi namazımız da öyle, alışverişimiz de öyle, hayatımız da öyle. Kaldı ki, ölmemiş olsak da, bugünkü gibi, dünkü gibi yaşadıktan sonra ne değişecek? Ha yarın ölmüşüz, ha da bin tane, iki bin tane sonraki yarın ölmüşüz. Bugün ne kadar dünden farklı yaşadım ki yarın bugünden daha güzel yaşayayım. Evet. Rabbim hepimize gerçek anlamda Müslümanlığımızı ispat eden, Allah'a verdiğimiz sözde duran, Allah'ın dinine en öncelikli yardım etmeyi kendimizde görev bilen, bildiklerimizi başkalarına, önce çoluk çocuğumuza, dostlarımıza öğreten, bilmediklerimizi de öğrenmeye çalışan, öğrendiklerimizi ihlaslı bir şekilde amele çeviren, Muvahhid müminlerden eylesin. Ela inne ahsen kelam ve evla nizam. Kelamullahülmeliki laaziz il alam. Kema kalallahütebareke ve teala fil kelam. Ve iza kur el Kur'an. Fesdemi ola. Ve ansi tola